Bir anda değişir. İyi kalp insanlar günaydın öpünüz. Modern Sabahlar'da günün gazetelerine bakma zamanı geldi. İşte Fayre 3, işte Oktay Demirci. Hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk. Eee Şurada bir bakıyorum da yapan yalnızız ya. Ne Niye? bir sponsor, ne bir şey. Habertanya. Evet, İnternete bakıyorum hani şey yayında ne vardı? Orada kuru kuru Modern Sabahlar yazıyor. Kim sunuyor? Kim? iletiyor Hiç belli değil. Öyle kullanılıp bir köşeye atılmış bir modern sabahlar. Bir de haftanın ortasında olunca bir daha da can sıkıyor. Araya cumartesi, pazar girse bir hani biraz toparlardık kendimizi. Bir şey yani yapar kendimi o. paçavra gibi bir kenara atılmış hissettim. Ben de böyle yani böyle, bir... böyle kimsesiz, yalnız, terk, terk edilmiş. böyle bir kediymişim de. O diye ben... bırakılmışım gibi hissettim. Kedi olsan gene iyi. Ben de köpek gibi hissediyorum. Ben Oktay sen bir Ben hayvan gibi hissediyorum ya Hayvan gibi Nasıl bir hayvan Oktay mı? bizim önce saydıklarımız zaten Hayvan oluyor hayvan. Yani senin çok geniş Oktay... Aslan falan gibi de gider Yok ya. Oktay boyanmış civcivlere benziyor Evet Boyanmış civciv gibi Pembe Oktay. bir Pembe bir civciv Ve 3 günüm var gibi hissediyorum ya 3 günüm var Hele dün 12'yi geçti saat Gece evet Bir be. canım sıkıldı Sponsor hani 12'ye kadar değil. idare etti çünkü 12'ye kadar hadi dedik Belki bir şans olur. Bir, bir haber falan gelmedi 12'den sonra. Sonra da anladım ben bunu can sıkıntısının sebebinin bu olduğunu. Biz yani. neler gördük böyle ya. benim göğsüme bir, bir böyle böyle bir basma oluyor. Ağırlık çöktü değil ha. mi? Abi ben sabaha kadar soğuk soğuk terledim. Hayır O yatağı birini... görsen var ya sırılsıklam şu anda. Çok acı. Çarşafları astım böyle. Hayır, daha önce de sponsorlarımız oldu. Tamam anlaşmalar e, süresini doldurdu bitti. Ama yani bu tersinde hani may başladık sonra telsim ben inanıyordum Atır, ki hatırlatma, hatırlatma. bir Gerçekten. sonraki akşam hani tamamen Türk Telekom falan her şeyi ele geçirecektik gibi geliyordu bana ama birileri bence set koydu önümüze bana da öyle geliyor yani <gülüyor> ya başka bir açıklaması yok ya yok. birileri bizden rahatsız oldu demek ki ben radyo içindeki bazı Bizans şeylerden şüpheleniyorum radyo içindeki mi? Aha, abi işte birine de söyleyemiyorsun ki ya şimdi herkesi suçluyoruz ya. ya. Abi yanlış yanlış ya. anlaşılır, onu diyorum. Yanlış anlaşılır. Yani işte hani sanki bunu paylaşmak istesen biriyle. O zaman suçlamalarımı geri alıyorum. Şu sanki an. ben şu mi Şu anda geri aldım oktar. Ben mi yaptım? Ve ben mi de Ben genel ortaya konuşuyorum ya. Şöyle diyorum yani biz şimdi radyo'nun en pahalı programı olarak bir havalı havalı dolaşıyorduk ya. Hı. Çekemeyen bir takım insanların oyunları. Tabii canım. Hayır bir de refah düzeyimiz de yükseldi ya bu sponsorlar sayesinde. Senin Türkler falan battı tabii. Yani onlar ben bizim Kürk'le gelmemiz. Efendim, efendim sonra, ellerimiz ce, ceplerimizde ellerimizde OGO cihazıyla iki günde dolaşmamız. Ondan sonra balya balya paralarla dolaşmamız. Demek ki birilerinin kanına dokunduğu. Ha onlar değil de bu Oktay her öğlen şey getiriyordu ya radyoya masör. Evet Oktay senin e ne yapayım abi? Ne yapayım? abi? Ama abi. çocuk ne yapsın abi? abi. Yoruluyor sabahleyin. Bak burada o kadar boğaz patlatıyoruz. Tabii ki öğle o yoğun stres öncesi bir masaj. Elbette ki ha, gitsin. Bir de öyle gördüğü kadar, kadar da spa, pahalı bir şey değil yani. Spa yaptır dedim. Spa dedim ama yok. Oktay illaki masöz, illaki efendim Tayvan, yok Japon masajı, yok Hint masajı derken. Ve bunlar geliyor. Bir de adam o toplantı odasında masaya uzanıyor. Yağlar, bilmem neler. Radyo aloe vera kokuyor ya. Aloe vera, jojoba siz... yağlarını yemin ediyorum şuraya varil varil getirdik ya. Hala stoklarımızda var. Duyu, bir, 200 kiloluk aloe vera yağım ya? var yani. o toplantı odasında perdeleri kapatıyorum abi ben kimseye haber vermiyorum. Kapatıyorsun oh! haberi... oh! Oh! çok iyi ay ay ay öyle bağıra bağıra yayına çıkmış bir kere ya. Hadi ya. Ya toplantı odasında. Abi sen... sen inanıyor musun yayına çıktı diyene ya? Ben yayından Sana duydum ya. Dedi? Ofis Kaçkanı'nı dinliyordum İnlemele arkadan Tanımayacak mıyım senin bağırmanı Dur kütlet kütlet orada ha, Kulunçu bulun. öfele Burak'ta öfele diye, diye bağırıyor şeydi. Şaşırdı yayında Gelmiş olamaz abi bir kere öğleden sonra yapıyorum ben Dinliyorum artık Birden bir sesler sonra, geldi Bir gün yapıyorum. ayarlanmışsın artık Yani Allah çok, Allah Allah. çok şaşırdı. Niye Onlar battı abi. insanlara Onlar battı insanlara Battıysa abi batsın, batsın. batsın, işte batsın. Evet hakikaten Yarın Başkanım. pazartesi günü Tekrar bir şeyimiz olsa, bir sponsorumuz olsa. Bir yayında ben yine ayrı kendimizi. Aile, ne yapacağım ben o şeyleri? Kürtlerin mi? Masaj şeylerini ne yapacağım? Yağlarını. Kazan dairesinde kaç kutu var? Kızartma da kullanırsın abi. Yok abi, o sürün sürün bitmez ki ya. Neydi? Kendi kendine Her öğle sürün, ya, kız atma, güzel. Hem onlar zaten şey değil mi? Bitkisel değil mi? İsterseniz o, yerlere dökelim kapıda. Onu, Nasıl bizim ayağımız kaydırdılarsa biz de milletin ayağını kaydıralım. Stüdyoya dökelim be bize yakışmaz. Bize yakışmaz doğru. Neyse canım. Geçmiş geçmişte kalmıştır. Doğru. Biz bundan sonra önümüze bakacağız. okta Sessiz bir yayın diye birden duyuyorum bak. bak o, o bile etkisini göstermekte. Tek aralara ne girecek? Hani ya çünkü ben duygulanıyorum bile. Hassas. O sesini... Yani bak yapamıyorum diye. çünkü kendimizi yapalım artık. Dudaklarımı onu. büzemiyorum bile çünkü. Bak kenara doğru şey... <gülüyor> <gülüyor> yapma Fahim lütfen Ay, hakikaten bir geliyor Ve sonra. sokakta gittiğimde bu sabah gelirken bir çocuk böyleden gidiyor ıslık çalarken abi ağla ağla ağla nasıl var boğazıma böyle tuğlalar dizildi sanki. Benim de dün sokakta küçük bir çocuk böyle üstü başı yırtık pırtık abi abi falan diye çevirdi ben de para istiyor zannettim. Para istemiyorum dedi ben o ıslık sesini istiyorum dedi. Beni yani, hayata bağlayan şey o dedi. Ben de cebinde ne kadar para varsa verdi zannettim sana çok bir şey. Çünkü dün telefonlar geldi. Ondan haberiniz var mı? Durumunuz kötüyse diye mi? Üç tane telefon geldi. Bir tane sessiz telefon <gülüyor> diye gülüp kapattı. Belli bir abi, de ona. beni istemiş yani. İç hattan mı Kadriye baradalar. abla bağladı. Abi sen sağsın ya. Sa Kadri, tabii ya Kadriye üstünden. İç hattan bağlayıyorlar. Kadriye oyun, de oyunun içinde? Ya Kadriye o çıbanın başı ya. O görünmeyen yüz. Hadi tabii ya. canım. Oktay safsın, saf, saf. Ama niye abi o zaman niye açıp bir gülüyor ondan sonra kapatıyor yüzüme? Ben de dün gece evden aldım telefon da benimki de hırlama vardı. Evden evet. mi aldın telefon? Hı -hı, evde bir telefon çaldı. Üçüm ben yaptım. çok yoğun oldum. Bize de yanlış telefon geldi bir tane. Kazım diye birini istedi kapattık ama hiç düşünmedim bununla ilgili olan Bunların hepsi tesadüf yani öyle mi? Hepsi Aynı tesadüf. Abi, üçümüz hep He, hepimiz salas da hepsi bir tesadür. Bravo ya. Bütün parçalar birleşiyor işte. Bir de ondan sonra başka telefon da geldi. Üç tane telefon geldi Bir tane böyle kapattı. Ondan sonra bir başka telefonda merhaba ben dedi şey öğrenmek istiyorum sponsoruz kim acaba dedi kapattı. <gülüyor> böyle bir şey olabilir mi ya? Sponsorumuz yok deseydin ya. Diyemedim ki chat diye kapattı. Ben ondan sonra hemen toplantı odasına görüşmeler sürüyor falan desen. Birisi sorarsa söyleyeyim Biz bundan sonra cebimizden kendimiz sunuyoruz programı diye Kendi imkanlarımıza Bugüne kadar şey yaptık Ben kürtlerimi satarım yani Satarım gerek Sen sonra. de o yağları Satılmaz ki abi de... geri alma Zaten onlar ikinci eldi ben aldığımda O zaman bir tane şey <gülüyor> Nereden aldın ikinci el ya Oktay? Sürünmüş yağları sonra <gülüyor> şey sıvıyorlar. sıvıyorlar, sıvıyorlar ve şey mi? Şeyden Tabii yapıyorlar canım. ya. Ya kızartma Kullan... yağını sen kullandıktan sonra bir daha kullanılmıyor mu? Onda öyle bir şey. Hayvan var abi. İkinci Bak ben sana masaj. söyleyeyim ya, o kızarmış yağları bu araba yakıtlarında kullanıyorlar ya bio diye. Evet. Onu. Bir de kötü kokuyor onlar. Kızartma kızartma kokuyor ortalık. Araba araba falan geçer ya. Araba için. Şimdi hiç olmazsa ucuz gidiyor. ortalık bir güzel bir aloe vera olsun, bir jojoba olsun, hep böyle koksun ya. Hiç olmazsa bir faydamız olsun. Ben de kürklerimi satarım. Şimdi gidelim bit pazarında veya itfaiye meydanında. Bir süre daha devam edeceğiz böyle. Artık kemer sıkmaya gideceğiz. Biraz fazla itfaiye meydanı rafı geçti. <gülüyor> Buyurun efendim. Ben bir kere kullandık. <gülüyor> o da söyledi. Ben de çünkü oradan aldım ya ben <gülüyor> İtfaiye meydanından aldım. Ben de kendi hakkımı kullanınca çok olmuş olacaktı. ben konuyu kapattım. Buyurun efendim. İyi oldu. Tamam. Ben bir de ya. başlamak istiyorum müsaade ederseniz. Düzelt. Pardon. Ee, Önce kendimizi düzelteceğiz. Durun lan ne Ondan oluyor lan? topluma. Mahfettik programı, mahfettik. Hata bizde canım. Tamam, ağız güzel... olmuş olabilir de abi. Yani o da böyle telefonlara falan gerektirecek hatalar olmadığını düşün. Bak şimdi yaptığımız hata. Daha doğrusu NASA kendi kendini düzeltmiş. Ha Dün... NASA bile hata yapıyor. Biz burada yapamayacak mıyız hata? Dün ya. Hubble Teleskobu ne olacak demiştin Fahir Nanaykent Nanaykent de gidecek demiştin Maalesef hemen dün bizim yayınımız sonuç verdi diyemiyorum artık Çünkü maalesef bir sponsorumuz yok Hemen düzeltmiş NASA kendini ve Hubble'ı Nanaykent'e göndermiyoruz onaracağız demiş E güzel ben zaten ya, ya Onarılsın On demiştik ama Hadi. Nasıl onaracak onu söylemiş mi? Yörüngedeki teleskobun onarılması için ayrıca bir uzay mekiği gönderilecekmiş. Ya ayrıca mekanik falan diye bir tane tesisatçı ayarlamışlar orada şeyden. Onu gönderecekler işte. Vallahi ona teleskopta tesisatçı bir de şeyci mi gönderecekler? Neci gönderecekler tesisatçı. Elektrikçi gönderilir herhalde. Tesisatçı dediğin şey. Elektrikçi, mercekçi çünkü bir teleskop. Mercekçi dedi. Mercekçi ya de evet, işte Onu açacak bütün mercekleri güzelce silecek. O şeyle. Çizelbe onların suyet bir şeyler oluyor Aha. ya of bir de tam silin de tükürüyor mu işte? bu mercilikçi dediğiniz şey sadece siliyor mu ya? Başka bir ayar mayar bilmem o ayar falan veriyor falan. Yani. ayarları üstünde zaten <gülüyor> buraya koyun diyor zaten o ayarlanıyor dünyada nerede düğmelerle 16 düğmelerle yıldır yörüngede abi o, 16 yıldır du olan şey ayar yani ben size söyleyeyim bu Hubble teleskopunu onarsınlar ertesi hafta bu Plüton tekrar gezegen olacak. Niye? Daha bir baktılar çünkü. Abi 16 yıldır pislenmiştir ya. Sen zamanında da kolormatik gözü kullanan insansın. Evet. İki gün silmezsen onun üstü parmak parmak iz oluyor. E uzaya kimin gidip kimin geldiği de belli değil. Yani gönderiyorlar. afedersin burada da astronotlara da laf Ama söyleyeyim. Ama uzay mekiğinde de bir şey olmayacak ya. Bir, böyle bir şey yok. Koltuğu yok. Bir insanla beraber gitmiyor mekik dediğin şey. Ne? Robot mekik tamirci mi gidiyor? Robot gidiyor. Yani daha doğrusu mekik başlı başına ben robotum diye gidiyor. Ay robot yani. E ne yapacak onun? Kollar falan mı var üstünde? Ne ayar yapacak kollar mekik? Var. Bilmiyorum ya. 2013'e kadar e, görev yapabilecek şekilde getirecekmiş bu mekik. Bu şeyde e, tesisatçı çatalı var mıymış? Robotta. Çünkü onun böyle bir şeyin içine <gülüyor> Robot bir... Robot eğilince nesi görünüyor? <gülüyor> Onu bir şey Robot var. eğilmiyor işte abi. Çatal görünmesi Abi bu teleskop dediğin şeyin içine girmeyecek mi bu ya? Bu kollar büyük uzun, bir şey değil kollar, mi ya? Kollar, Gerçi kollar. zaten teleskopu tamir ederken eğileceği için biz dünyadan gene göremeyeceğiz. Ya olsun ama yani gönderecekleri de adam gibi bir şey olsun ya. Bence bir çatal yapılsın. Bence. ben insan her zaman insan. Benim için önce insan sonra robot. Bu yayında amacına ulaşırsa eğer ya, NASA'dan yarın açıklama gelecek o zaman. Evet, Mevsim çatallı uzay mekiğini yarın gönderiyoruz diye. Aman ne güzel olur. Ne çatal olsun? Mevsim dediğim ki servis demek istemiştim. <gülüyor> Büyük <gülüyor> çatal olacak. Büyük çatal. Servis anlamı çok güzel. Çatal. Teşekkür ediyoruz Oktacım benim. İyi madem. İyi o da güzel sponsorsuz mu sponsorsuz sesimiz duyuluyor yine bir şekilde. Yani bir Gerçi düğün yaparken herhalde sponsor vardı. Yani bugün söylediklerimizi kimsenin pek ciddiye, ciddiye alacağını zannetmiyorum. Ben alacağım. de özellikle de NASA'nın Oktay çok laf sokuyorsun ya. Ondan sonra NASA'dan yarın öbür gün belki NASA sponsorumuz olacak. Hakikaten Hiç bunu ha. düşünüyor musun? Ne, NASA, ne sponsor olacak ya? NASA'nın bugünün NASA bu modern sabahlar. Bugün Onun ıslık olmuş. sesi değil de bir uzay sesi. Uzay sesi. Lazerler <gülüyor> falan. Diye ben öyle bir şey diyeceğim. Zaten yeni böyle uzaylı diziler de girdi. Ben NASA'ya bunu teklif vereceğim. Ney gibi? Efendim, şöyle bir şey düşünün. <Sessizlik> <Sessizlik> Bak o ıslık sesini lazerle. <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> Oluyor mu ya en sonda o hızlı <Sessizlik> <Sessizlik> Yapamayız onu. Onu Hı. da bilgisayarla siz yapıp bize yönlendirebilir misiniz diğana? Bilgisayarla dersen kabul ederler mi bilgisayarlar var çünkü. Evet. İyi ee, o zaman gene o refah günlerimizde geri bozmamak lazım yani. Belki Sen. burada da Tubitak falan varken ilk başta Nasaya gitmemiz yanlış mı onu o da bilmiyorum. Tabi biraz ben. daha böyle evrensel düşün. Yani Tubitak olabilir mi diyorsun? Atlamış olur muuz diye düşünüyorum ben. Tubitak yazısını yazarız. Ha istemiyorlarsa hem de şey gibi. Öncelik. Bak bizi istiyor gibi Yani Tubitak'la Nasayı karşı evet. karşıya mı getirmeyi düşünüyorsunuz? Ya Tubitak da şey yapardı yani. O Nasaya kaptırmayalım bu gençleri diye. Kamu kurumları olabiliyor mu? Sponsor... Kamu, kamu kurumları... Olamıyor mu? Olabilir. Olabilir. Yani olur gibi düşünelim biz. Şu anda olur gibi düşünelim. Mesela, yani sınırlamayalım diye diyorum bunu. Atom enerjisi kurumu. Aa, Bence direkt bakanlıktan sponsorluk alalım. Hangi bakanlığı tercih edersin? Orman bakanlığı. Akay yokuşunun gibi. Hem böyle bir Esat bir şey. Esat dört yola da en yakın bakanlık. Yine bugüne kadar Ege çok özür dilerim çok garip bir şey söyleyeceğim ama Bugüne kadar hiçbir sponsorumuzu Mekanından dolayı tercih etmedik biz Yani bu kadar da artık Küçülmeyelim yani, ama şey yani. Bu kadar da şey yapmayalım yani Ama hani orman bakanlığına çok yakın falan ya yani, Binası evet, da çok an... güzel bence ha, Şunu güzel... desen anlayacağım Orman bakanlığının önünden geçen herkes Günün tarihini hava durumunu sıcaklığı, işte sadece öğreniyor. Ve bu yanında ne var? O tercih ediyoruz desen. Fidan Anladım. alabiliyor. Fidan alınabiliyor. Ve istersen hemen yakında sinema var. Sinemaya gidebilir. Ne yaparız? Programdan fidan veririz. Ya bunları desen güzel ama mekanı... Bence çok güzel. Esat dört yola ya yakın. Akay yokuşuna yakın. Olur ne abi? abi? Ben burada biz şimdi şey arıyormuş gibi de olmayalım. Ya sanki biz böyle... Böyle, Hay, tabii canım yani öyle, yani muhtaç da yani o değil. Yani fidan alacaksak ben bir kürkle en az 3-4 fidan alınabileceğini düşünüyorum. Sen palmiye bile alırsın o Tabii kürtlerle. canım. Palmiye bak güzel fikir ya. Ankara'da yani palmiyeler ne yapacağım ya yağları. Yağları da palmiyeye süreriz. Yazık kına ya, ya çok bağlıydı onlar. O zaman ben size susun diyorum. Susun, susun artık zaten, bu konuyu kapat Bir de sen de Şimdi nasıl yapacağız ya? Hangi Yes, yes, <gülüyor> yes. Ne oldu? Bak ya, ne gireceğini bile gün bilmiyorsun. Günaydın. Günay, ay, ay, dın dın dın. Günay, ay, ay, ay, dın. Amanın komşular. Tutuştuk, tutuştuk. Modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam. Buyursunlar efendim. İngiliz yarından bir haber var. Acı bir haberle sarsıldık. Ne oldu? Araştırma kapalılar. Ne oldu? Vodafone Aramızda... sponsor mu oldu? <gülüyor> Maalesef. Keşke olsaydı ya. Ya var ya hemen bir laf dokunduruyorsun falan Var biz birbirimize yaptık zaten yani Bizi unuttuk işte bir arada farklı şeyler Çalıştık, konuştuk bir şey oldu. Taksiciler tamam. böyle bize selektör yapıyor yolda gelirken Oktay'la ne, ne, ne oldu? Ne oldu Herkes öyle çıkartıyor 3 tane böyle 3 kere yapınca sponsor anlamında geliyor 2 sefer yaptığımız sefer o tersim anlamına geliyor 1 ya. sefer yapınca radar var O, o anlamı geliyor ee, İngiliz kraliyet ailesi kanal diyor anda Aa, paçaları tutuştu. Kanalamıyor. Ne kral da, yani. da olsan, prens de olsan, acılar kapını çalıyor. Bu prens William var ya. Evet. Askeri... William. Küfür ee... edecek gibi girdin. William. Gibi. Bir... Bu ya ağır konuşacağım ağır da. Ağır konuşacak gibi. Abi gibi. hepimiz iyi kötü askerliğimizi yaptık değil Doğru. mi? Doğru. İki tane önemli şey var arkadaş askerlikte. Bir at, iki silah. Ya okta ya. Ne? Ya nerede yaptın askerliği? Ha iki önemli şey emir ve ölüm. <gülüyor> O esas duruşu bozacak iki şeyden bahsediyoruz. Önemli ne, olan sahip çıkan şey arkadaş. Abi. Ha silahına ya. Silahına. Bir silahına, yedim kepine. E iki, kepine. Işte, i̇ki at. Kep kep. Oktay değil mi? Bu ikisini kaybetmeyeceksin. Eskiden at vardı, şimdi kep var tabii. Doğru. bir hemen size bir flashback yapmak istiyorum. Evet. bir geçmişe götürelim. Süt kardeşleri hatırlıyorsunuz. Doğru. Orada Yunus Emre edi... Hazır Hazır Yunus Emre. Orada ne vardır? Bir fes sorunu vardır, değil mi? <gülüyor> Aynı sorun. Evet ma ma maalesef o zamanlarda bile yaşanan olay şu an. Koca İngilizce'de. Yani bir Shakespeare'i yetiştirmiş İngilizce'de. İkinci, İkinci bir Kep git... gitti. gitti bitti diye bir şey yok mu? Kalıp yok mu? Maalesef yok herhalde. Çünkü bu Kraliyet Akademisindeki e, mi gitmiş. Ya prens William'ın kep değil ya. Kep gitse gene iyi bir halledilir o ortak ya. Silah kaybetmiş ya. Silah mı William oh. var ya. Ben bir şey söyleyeyim. Oh. Prenses oh. William'ın asker... askerliği bitmez. Yani, bir... Askerde olsaydım daha rahat konuşur ve de tam yerine oturacak bir ifadeyle bunu açıklardım ama burada tukuyum. <gülüyor> Prensin de bu şekilde okuldan onur kılıcıyla mezun olması şu anda iptal. Bitti yani öyle bir olasılık. Onur kılıcı veriyorlar ya. Ne yapıyorlar o kılıcı artık. Hani, o kılıcı biz gene vereceğiz demişler <gülüyor> Prince Filimo. E. Valla var ya Prince Filimo'nun fotoğrafını çekmişler yüzü düşmüş. Böyle büyümüş, Nasıl silahını şey yapıyor ya? Onu niye şeye vermiş? Silahı... ya Kız abi... arkadaşlarından birine vermişler. Hayır abi ben ya. Ben sana söyleyeyim. Hava Kız atlamıştı. arkadaşın akademide işine silahla çıkılır mı? Silahlık diye bir şey ya, var ya. Kuryesi vardır, şeyi vardır onun ya. Ya alakası yok o kadar. Ya abi. içtim adam. Yok, Şöyle, günleri... Ben prensim lan benim silahsiz bırakın. Hayır ya cuma günleri temizlik var ya. Tamam evet. Temizlik günü silah bu şey yapıyor. Benim ellerim gibi bunun parmakları biraz dolma gibi ya. Aha. O içinde şey yapamıyor falan. Bunu ne çekiyorlardı? Harbi çekiyor harbi. harbi çekiyorlardı. Beyler harbi nerede harbi <gülüyor> nerede derken ben prensim bana... Altın harbi lazım falan diye Falan gibi. filan yaparken ondan sonra bunun silah O arada gümbürtüye gidiyor Bulmuşlar. Parçalı silah, bir parçasını sen temizle Şunu sen temizle kabzayı sen temizle Diye vermiş sonra ne olmuş Maalesef toparlayamamış e, Evet silah kayıp ondan sonra arıyorlar tarıyorlar falan. Silah dediğiniz böyle tabanca mı Tüfek mi belli mi ne oldu Tüfek canım Mitral gözmüş oktay <gülüyor> Tüfenk mi? Tüfenkmiş. Bir felsiz bildiğin zaten şey ya e, çocuğun silahını bulmuşlar sonra silahlıkta çıkmış köşelerde falan da gitti bütün. İyi de zaten abicim şu kurduğun cümle çok kötü bir cümle ya. Ne? Çocuğun silahını bulduk diye mi haber vermişler? E, yani o, ne diye geçecek? Çocuğa ha? niye silah veriyorsunuz demezler mi hemen bunun arkasında? Ya çocuk dediğim zaten hani 21 yaşında genç delikanlı. Çok ağlamış da onla. E, tam bitmiş o zaman yani. Vay, hakikaten tam bitmiş yani. Yarın o bir gün postanını da kaybeder. Ya onlar şimdi araya devreye bir şeyler sokup adam Zaten bulmaya Zaten galiba artık hizmet birliğine vereceklermiş kantinde duracaklar. E galiba. Ya öyle de olsun ya biraz burnu sürtüyorsun ya. Bütün kantincileri de zan altında bırak. Kraliçe Elizabeth şimdi haldır haldır adam arıyor. Nereye? Araya? araya birilerini devreye sokacak da onur kılıcını alalım. Ya almayalım. Kraliçe Elizabeth şey yapmaz ya girmez ona. Babası gir. onu kilit kilit mi? He he. Peki. Girmesin onur kılı onur kılısı şey olsun diyor. çünkü disiplinli kadındır. Ben sana yaptırırım demiş kılıç. Ne bakacağız biraz bundan çalış. sonraki davranışlarına bakacağız demiş komutanlar. Aslında çocuk şey gibi, pırlanta gibi hakikaten. Ama işte biraz havayı, bir iki ay biraz daha bunu sürtülürse... Bunun ne kadar kaldı askerliğin bitmesine? Çok var ya. Daha silahını kaybettiyse bir de oradan şey yapmıştır o. Aynen, acemi birliğinde böyle olursa evet sorun büyük. Şu anda İngiltere bu sorunda çözüm arayacak. Çünkü diplomatik kriz çıkması da gündemde. Kimle çıkacak onu bilmiyorum da kafalar <gülüyor> hesaplar bozuk olunca bir diplomatik kriz çıkıyor. bu Herigil ne yapıyor ya? Hiç şey yapmıyor <gülüyor> mu? William'a destek olmuyor mu ya? O başka şeylere destek oluyor ya. Ne yapıyor Ne takılıyor mu o? Ne yapıyor? Diyor, askeri giderken uğurlamaya bile gitmemiş Herigil. Akşam arkadaşlarla aynen. içtik ya yani kafam çok kötü falan filan diye uğurlamaya da gitmemiş, doğru söylüyor. Aile parçalandı be. Yazık. Ama be yine de birlik olmak lazım ya bizim de en çok ihtiyacımız olan şu aralar böyle üst üste haberler geliyor bizi yıpratıcı, habul olsun, şey olsun sponsor zaten bitirdi bizi dünden beri. <gülüyor> ver oktay, ver haber ver ya, ver. Amerika'ya gidelim. Sponsorlar diğer, Amerika. Sponsorsuz Amerika'dan ne yapacaksak Yüzümüze bakan olur Bizi almazlar bile Amerika'ya ben sana söyleyeyim Sponsor olmayanı almıyorlarmış doğru yani git, Elçiliğin önüne git seni geri çevirirler yani ya. İyi günler ee, Önce evraklar Evrakları... Pardon burada sponsor evranız eksik <gülüyor> Bitti Bir daha girme ihtimalin yok Sponsorlar diyarı Amerika'nın Bronx hayvanat bahçesini biliyorsunuz herhalde Bilmemiyiz Koca hayvanat bahçesinin bile sponsoru var Bir bizim yok ya <gülüyor> Yani adamlar hayvanlara sponsor oluyorlar. Bir hayvan kadar değerimiz yok ya. Haberi Tamam gir abi gir. Yoğuşamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> habere yoğuşamıyorum. Yoğuşmalı üzerinden. sanatçımız Oktay. <gülüyor> Şimdi Bronx Hayvanat Bahçesi'nde... Bronx mu? E, bir ayı var biliyorsunuz. Bir ayı değil pek çok ayı var çok affedersiniz. Binlerce dansöz var. Laf dokunduruyorum orada. Maymun var, Yunus var. Ve de ne var? Filler var değil filler mi? Filler var elbette. Filler Fillerin var. aynada kendi görüntülerini tanıyabilen seçkin hayvanlardan olduğu ortaya çıkmış. Seçkin hayvan derken? Seçkin canlı grubuna girmiş. Yani bundan önce seçkin canlı grubunda e, maymun ve yunuslar vardı. Maymunlar, yunuslar ve insanlar vardı. Evet aynada, ya kendini, aynada kendini tanımak ayrı. Aynaya bakarak saç taramak ayrı. Herkes tanır aynada kendini. Herkes mi tanır? Herkes derken insanlar mı diyorsun? Ha <gülüyor> tamam özel o, <zar> <gülüyor> o bir şey değil. Yani genelde hayvanlar Hayvan kendini tanıyor da ne oluyor? Aynada. Aa, birbirlerine ayna ayn ayn ışık tutuyorlarmış herke, öyle değil mi? Bunların hepsinin küçük böyle şey aynaları var. Birbirlerine öyle şey yapıyorlarmış. Bence aynada kendisini tanıması acilen gereken hayvan türü kuşlar. Dunk diye aynaya çarpıyorlar ya. Kediler de öyle. Kediler aynaya çarpıyor mu? Ben bir buçuk saat bir kezinin aynada kendisiyle oynadığını hatırlıyorum. Oynadığını derken aynadaki <gülüyor> görüntüsüyle oynadı. <gülüyor> güzel vakit geçirdiğini. Filler aynaya bakıyor. Filler aynaya bakıyor ve... Ulan fil, çok özür dilerim şimdi sinirlendim yani bir yandan da. Fili gösterecek kadar ayna için... Ha, ben, evet doğru oldu. Ben ne ayn... Ben sana tek cevabı var onu söyleyeyim mi Faiz? Söyle. Sponsor. Fili doğru. gösterecek aynaya... Doğru adam ancak yine çözümü geldi getirdi kendi oldu Sponsor Bey. dev gibi aynı Biz kendimiz el aynası ceb aynası alırız ancak Ama işte sponsoru olan fil Donan kadar ayna alıyor. alıyor Bildiğim kadarıyla filler iri ceme hayvanlar ya yani. canım Şimdi iri ceme bir ayna konmuş Fillerin olduğu yere ve üç dişi filin tepkileri Ayrı ayrı gözlemlenmiş Bak orada dişi faktörü ortaya giriyor Tabi yani. aynanın karşısından kalkmamışlar Happy adlı 34 yaşındaki Asya fili Sağ gözünün üzerine çizilen beyaz çarpı işaretini fark etmiş ve hemen silmiş. Oraya böyle sürmüş. Ortumuyla o beyaz çarpı işaretine dokunmaya çalışmış. E aynanın ters yüzünde falan nasıl anlıyor? İşte seçkin canlı olmasının sebebi Vallahi bu işte. Vallahi son derece seçkin pide salonu. <gülüyor> Efendim? Ya işte gençliğimizin geçtiği bir pideci. <gülüyor> İzmir'de. Ve böylece fillerinde Hakikaten aynalar üzerinde Güzel bu, masaldı, burada <gülüyor> <değiliz>. <gülüyor> bu deney e, bize, Bu deney bize ne öğretti 1. Fil bir. aynaya bakıyor 2. Fil kendine bakıyor 3. Sponsor Önemlidir Doğru bu kadar Ayrıca mesela bir fil daha var Max'in Maksim. Maksim, Maksim var, sonra şey var, başka neler var? Ee, var. Bu da ağzının içindeki... Abseye bakmış. bakmış. Hani. Hakikaten ağzını açmış ve hortumuyla ağzının içine sokmuş. Neyi? F ha, ağzının <gülüyor> içine <gülüyor> hortum sokamaz ya. Sokmuş ya. Bir tane denemek ister misin? Ya nasıl hortumu ağzının içine Abicim sokmuş. sen dilinle burnuna değebilen bir insansan. Çok özür dilerim, hortumu... Ağzına da sokar, e, ağzını, kulağını da kaşır. Ayrıca Ağzı ağzına evet. kadar yetiştiriyor. Oradan mesela atıyorum şimdi elma. Alıyor hortumuyla sonra ağzına koyuyor. Bu kadar. E tamam işte onu yapabilen biraz daha içeri de sokar hortumunu. E ne yapıyor sokup hortumu? Hapseyi mi ovuyor patlatmaya çalışıyor? kontrol etmiş ya diş sağlığına önem veren bir filmmiş demek ki bu marka. Sizin dişi ağzında mı abi yananın yanından uzamıyor Canım mi? diş derken alışkanlık olmuş ağız sağlığından bahsediyorum çünkü bütün mikroplar dişlere değil aynı zamanda dile ve damaklara da yerleşiyor bunu da damaklar mı e, yanaklara da yerleşiyor. nokta şey fark... diyeceksin diye çok ne? korktum ya yani dişlerimizi fırçaladıktan sonra dilimizi de fırçalamamız gerektiğini buradan hatırlatın. Filler bile biliyor biz bilmiyoruz. Biz bilmiyoruz ağız sağlığı çok önemli. Filin o... dili var mı ya? yok Oktay yok sırf hortum var hortum ne göz var, var ne kaş var <gülüyor> sırf hortum. öyle bir hayvan var mı dili gördünüz mü hiç Fil'in dilini hem de nasıl bir dili var var ya ya Oktay öyle bir canlı düşünüyorsun ki de yani mi? 4 tonluk hayvanda bir tane 250 gram dil koyamayacaklar mı ya bilmiyorum konuş <gülüyor> istersen <gülüyor> oldu her teşekkür her şey var her şey var komple ya senden benden kalite hayvanlar yani eğitimleri falan bile daha iyi bize göre sende olan her şey var öyle diyeyim bir de fazlası mı var? Fazlası da var. Fazlası var, eksi yok. Fazlasını o biliyoruz. Sende ya, olan her oldu? şeyden de bol bol var. Öyle diyeyim ya. Yani. Hadi ya. Hı -hı. Hı -hı. Teşekkür ediyoruz. Evet ağız sağlığında önem verdiğimiz şu dakikalarda isterseniz yılbaşı yaklaşırken e, bir önemli konu da Noel babalar. Değil mi? Biz Bizde bayramlar yaklaşınca ne yapılır? Ramazan Ramazan davulcuları söyleyeyim. ne yapılır? Çalıştırılır değil mi? Evet. Ne diye çalıştırılır? Doğru çalıyor mu? Efendim mani okuyor mu diye. Londra'da da bir okulda Noel babalara eğitim veriliyor. Ne konusunda? Nasıl? Konusunda. Gürüleceği konusunda. nasıl Noel babanın bir gülüşü var ya ee. affedersin şöyle insanı rahatsız eden böyle gevrek gevrek ho ho ho diye dokuz dilde eğitim veriyorlar. Ee, nasıl gülünceği konusunda ve şarkı söyletiyorlar. Noel Baba şarkı. Noel Baba böyle e, yamuk yumuk Noel Babaları görmeyeceğiz. Buradan da bütün dünyadan Noel Babaları topluyorlar. Yılbaşı yaklaşırken bizde de oluyor ya böyle kırmızı Aslında elbisesi. Aslında iyi bir şey de bize ulaşmaz herhalde onlar ya. Çünkü her sene gördüğünüz gibi ben bu sene de eminim yani Noel Babaları öyle. Sigara içen Noel Babalar S değil mi? Kenarlarda sokakların köşelerinde sigara içen Biz Noel zaten babalar. hiç gülmüyor ki herhalde. bir de atışım verme falan diye konuşuyorlar. Tabii ki yani. küfür ediyorlar. <gülüyor> Pis pis adamlar ya Noel Baba dediğim. Bir tane ya bunu tam yapalım ya da güzel yani illa bir yılbaşı e, atraksiyonu yapılacaksa güzel takım elbise giymiş bir genç. Hı hı. Çocuklara şeker versin, bir şey versin. Küçük hediyeler versin. Küçük Mağazamıza he gelin falan desin. Ma ama mağazamız da çok güzel. Böyle bir adam görürsem ben de girerim. Kibar bir beyefendi. Buyurun efendim. Yardımcı olalım yılbaşı için. dersin ama öyle pis üstünde u renkleri kaçmış kırmızı bir şey. İki paket pamuk alıp saç yapılmış sakal yapılmış kartona yapıştırıyorlar pamukları. Oğlumuz, oğlum zaten kaşınıyor yüzü. Böyle gözlerinde nur yok. Sevdo şey gel, Noel emmedi. Onun yani istikbar, işte trashin olmuş bir adam olsa. Öyle ho ho diye gülmese de gerek yok. <gülüyor> diye gülse ne, ben gelin. Tabii canım ho ho ne kadar kabada bir gülüş zaten abi. Korsan mısın sen Noel babası mısın? Noel, Noel babası mısın? İskele, İskele babası, babası mısın? mısın? <gülüyor> Çok güzel getirdi bak bravo. Neyse bu önemli bir haber değil aslında. Bunu da artık çocuklarımızla ilgili gençler de dinliyor çünkü biliyorsunuz. Ama en önemli konu İstanbul'dan geldi. Ne olmuş? İstanbul'da e, Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği'nin düzenlediği bir e, program var. Ondan ne sonra? programı orada nasıl bir eğitim veriyorlar ee, orada cinsel eğitim veriyorlar uygulamalı mı ee, o konuda tam bir şey yok peki As kimlere yönelik genel herkese yönelik e, kapıyı çalan herkes merhaba deyip içeri girip e, eğitimi alakalı yönelik diyebiliriz o zaman yalnız bunların hazırladığı bir dosya var kalın camada bir dosya şey, ben anlamıyorum bu nasıl bir eğitim bir öğretmen giriyor öğretmen. bir şeyler anlatıyor şöyle yapacaksın böyle, yapacaksın, şöyle tutacaksın bana falan filan <Gülüyor> Ondan sonra sınıftan çıkıyor. Şimdi etüt herkes tek başına çalışsın. <gülüyor> <gülüyor> nasıl o tek başına çalışmak? gözlerinde elinde mi canım? Ama bazen mesela şey de var. Başlarına gözetmen de koyuyorlar. O etüt sırasında mesela öğrenciler takıldıkları konuları o eğitmenlere soruyor. Hocam nasıl oluyor Kitap mu? Kitap açık mıymış etütlerde? Her şey açık Moktay. <gülüyor> Kompil açıktır etüt. Sınav peki oluyor mu bunda? Tabii ama daha sınava gelmemişler. Ama e, ellerindeki dosyaya göre e, kötü bir haber. E, burada şimdi... Genç kızlara yönelik bir haber desem değil genelde yönelik bir haber. <gülüyor> <gülüyor> Sen ver haber falan. Şöyle vermişler iyi kıza kötü haber e, bunu söyleyemeyeceğim e, unut bir şeyi unut neyi unutacağız iyi kıza mı iyi kıza. Şimdi gençliklerinde kendilerini iyi kız olarak tanımlayan e, her on iyi kız ne demek cici yani? kız mı demek cici yani? kız ha cici bak, kız. şarkısı vardı hanım var hanımıcık hanım işte e, o kızlardan her 10 kadından dokuzu yetişkinlikte ee, sorun yaşıyorlar. Niye sorun yaşıyorlar? Bir coşku sorunu e, yaşanıyormuş. Unutluyor uzmanlar. Öyle bir şey varsa. Neyi? E, o coşku bir şey ha, olsun. E, e, ne coşkusu? E, ne coşkusu? Mesela kız okuldan mezun oldu. Bir coşamayacak mı? Maalesef işte. Hayatın her alanında bir... Coşku eksikliği. Evet yani bir evlilik olsun. Atıyorum bir, e, bir şey aldın. Diploman aldın. Onunla eve koştura koştura gidemeyeceksin. Yok yine başın hanım hanımcık. Hanım Diplomanı böyle iki kolunda göğsüne bastıra bastıra. Sen öyle miydin? Ben öyle giderdim okuma. Elimde kitaplar böyle göğsümde toplardı. Çünkü Ege'nin öyle şeyi vardı. Laf atan falan oluyor muydu sana Ege? Oluyordu da muhitimize gelince hemen orada kahvede abiler falan vardı. Onlar... Evet ne yapıyorsun diyor <gülüyor> ne yapıyorsunuz diyorlardı ee, maalesef işte böyle bir haber var ee, Ben anlamadım şimdi ya cici kızın eksiği neymiş ki yetişkinlikte eksi yok hocam. fazlası var Oktay Eksi yok fazlası var. E niye ee, coşku sorunu ama? Coşku sorunu maalesef. Ee, ama şimdi şöyle bir şey var. Bana niye soruyorsun Oktay ya ben genç kız mıyım ya? Önünde haber diye faerim. Çok özür dilerim. Coşku evet. sorunu yaşamayan bütün kızlar kötü kız mı oluyor? Hayır kötü kız olmuyor. Bak şimdi çok güzel mantıksal bir şey kurdun ama Mesela Mesela bir kız arkadaşı var. Bir farklı coştu. Kızım sen niye coşuyorsun? Sen gençliğinde kötü kız mıydın der ara zaman adam bunu? Ha ama ben ancak ve ancak ifadesi kullanmadım. Ve veya gibi yani, asla ve kat ifadesini kullan. <gülüyor> <gülüyor> Doğru matematiksel açıkladı aslında. Matematiksel fay. açıklamaya çalışıyorum. Ee, kimse bunun kafasına takmasın bundan sonra. Hayat devam ediyor. Nasıl bir sponsorsuz devam ediyorsa aksa. <gülüyor> o zaman e, insanlar da coşkusuz yaşamaya bir şekilde alışacaklar. Şunu ben merak ediyorum. Şimdi bir, bir şekilde, genç kız olarak yetici, merak ediyorsun. Bir genç şey. kız olarak şunu merak ediyorum. Yetişkin olmuş e, birey bireyleri bir tarafa bırakırsak evet. bizi dinleyen genç kız. Evet. Bir genç kızı ele alıyorum. Evet. Cici kızlığı bıraksınlar mı? Ha yani onu mu demek istiyorsun Fahir? Çünkü hani ancak ve ancak demesen de şu anda geri dönüşü olmayan bir yerde Abi yoldayız. rapor ortada. Ben şimdi raporda bana gelmedi de. Ne yapsınlar yani? Cici kız olanlar şu anda ne yaparak yetişkinlikteki coşkuyu garanti edebilirler Heh. O zaman bir telefon bağlantısı kuralım Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği Dernek Başkanımız Sayın Lütfü Lütfü Bey Diyelim biz ona kısaca Onu Oradan bir telefon numarası bulursak Oradan daha ayrıntılı bilgi alabiliriz Ben bu konuda uzman değilim rica ediyorum Üstüme daha fazla gelmeyiniz Eksik bilgi verdik ya akarena eksik bilgi bir jenerik şey genç kızları da muallakta bıraktım. Neyse ki sponsorumuz yok da bugün artık şey olur. Yani bir şey olursa çekil. yanlış bir şey olursa ama sponsorumuz, sponsorumuz yok. Biz yoktu de da. ne yapacağımızı bilemedik o falan. Ben filanlar oradan kapatırız. Gerçek bir sebebimiz var yani. E ee başka? Evet, oktayım. Ne yapalım? İşte başka. Hmm. Başka, başka bir şey do... yok galiba. Aha, on Durumlar on böyleyken böyle. Çok Maçta yenildik ha. tadımız kaçtı. Çok Hı. özür dilerim. Hı. Çok özür dilerim. Sponsorumuz yok ya. Hı da zam gelmiş. Hadi canım. Valla. Konutun doğalgazı %5.8 zamlı. Ne demek ki bu kış yine donacayız. Çünkü neden? geçen sene doğalgazımızı almıştı sponsorumuz sağ olsun iliklerimize kadar ısınmıştık. Çok önemli bir haber var. Pınar Altu ile Melek sevgilisi Yağmur Atacan var ya. Evet. Çok güzel bir e, şey hediye almış e, Pınar Altu Yılbaş Yağmur'a. Hediyesine. Yılbaşı hediyesi değil de öyle hani arada böyle bir e, sürpriz, sürpriz, sürpriz hediyeler olur ya. Çok sevinmiş çocuk ya. Ne almış? Hamster almış bir tane. Hamster. Hamster farecik. Aman nasıl oynuyorlar böyle ikisi de zaten biraz şey ya. Ee, çocukça yani Böyle şeyleri seviyorlar ya Bütün gün oynuyorlarmış koyuyorlarmış onun tekerleğinin içine falan Gerçi hamster da biraz ucuz cema bir Çok hayvan Çok ucuzdur evet Bir de hamster var bir de Gonzalesli diye o hamsterın da küçüğü var Gonzales <gülüyor> mi? Evet öyle satılıyorlar Ginnipik diye bir şey var ben onu biliyorum Ve bunlar yenmiyordu yani hani Mesela cilciv alırsın bir süre sonra o büyür yenir ya Ama, Ama hamsterı da... yemek için kullanmıyorsun ne geci Hamster hep öyle kalıyor işte e, Öteki senin söylediğin Gonzales Gonzales de yanmıyor, Hemşüdür Ama mesela onun yerine bir civciv balsa yenir. Efendi nevi bir bir, küçük bir o kişi... buzağı alsa, değil mi? O ne kadar güzel nasıl yenirdi? Cemil bile bana gülüyor demiş Mustafa Topaloğlu. Hakikaten doğru ama Mustafa Topaloğlu'nun savaş ay yazmış, öyle bir şey varmış. Nasıl? Buarlar tartışma var. Bu adıktalar yakında onu tartışacağız. Neyse hadi o zaman reklamlar haberler falan. <Gülüyor> Good night den, good night den den dışarıda sponsor arıyorduk sevgi dinleyiciler. O yüzden stüdyoya biraz geç geldik. Evet dinleyici biz sattığımız bey. Günaydın <gülüyor> <Bey. gülüyor> <Buyurun>. efendim. <gülüyor> Günaydın. İyi yayınlar. Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz? Ben Bahadır. Bahadır Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz tanıyalım sizi. Ee, ben e, Ali Bahadır Şahin. Veteriner hekimim. Daha önce birkaç kez yayınlarınıza katılmıştım. Hani şu e, adaya bir de birbirimizi yemek yiyeceğiniz sırada kaç kilo gelir falan hesabını yapmıştık. Ha, e, a, evet, evet ya Bahadır. Uzman kadrosundaydın hatta sen. <gülüyor> evet. Ben e, kendi iki ilgili e, ilgilendiğim konuyla e, ilgili sponsorluk hayal ettim doğrusu. Buyurun. Birisi mesleğimle ilgili, veterinerlikle ilgili. Biri de hayatımın diğer yarısı müzikle ilgili. Ben e, hani insanlardan daha fazla söz söylemiş olmak için değil ama ikisini de çok önemli bulduğum için. Önce sokak hayvanlarına yardım eden, yardım seven insanlar var. Evet. Bunlar çok bence ulvi bir şey yapıyorlar. Onlara sponsor olmak isterdim. Onlar hayvanları kısırlaştırıyorlar ee, ve e, belli yerlere yem bırakıp onların beslenmesini sağlıyorlar. Anlamsız diremelerini de kontrol altına alıyorlar. Onlara ya. sponsor olmak isterdim. Yani sokak hayvanlarına sponsor olmak değil de sokak, sokak hayvanlarına, hayvanlarına yardım, yardım eden insanlara evet. sponsor. Bence evet. onların da zor bir durum var. Çünkü mahallede evet. adları deliye çıkıyor sonra. Aynen aynen. Ve, e, Kedici kadın diyorlar. Evet, kendi aralarında yardımlaşıyorlar bir miktar ama mesela yaralı bir hayvan göztülerinde onlar şey kayıtsız kalmıyorlar duyarlı insanlar bunlar bunlara destek olmak isterdim onları destekleyen bir belki ne bileyim bir dernek kuruluş bir şey yapmak ve ona maddi kaynak sağlamak isterdim öbürü müzikle ilgili olarak öbür müzikle ilgili olarak şu e, halkın müzik eğitimi almasına e, yardım eden. Bütün kurum ve çalışmalara yardımcı olmak isterdim. Çünkü insanımızın aslında bu toprakların üzerine çok büyük bir kültürel birikim var. Keza müzik de öyle ama bundan insanımızın haberi yok. Haberi yok. Peki ee... bir şey soracağım. Sizin hakkınızda şey diyorlar. Veteriner muayenesinde hayvanlardan bağırsaklar kesip enstrümanlara tel yapıyor diyorlar. Ben e, hiçbir zaman klinik açmadım. Hiç e, aktif veterinerlik yapmadım. Sokaklarda yapıyor musunuz? Il, i̇laç sektöründe çalıştım ben hep. Pazarlama yaptım. Yani o iddialar <gülüyor> yalan mı diyorsunuz yani Bahadır? Eskiden bir zamanlar Fransa'da falan yapılırmış. Ve en iyi sesin ondan çıktığına inanılırmış diye duydum ben de ama yalnızca duydum. Duymazlıktan geliyorsunuz zamanlar. Şimdi şüpheleri olsun. ben ya, ortaya ben... bir şey attım şüpheleri arttırdınız şu <gülüyor> Şimdiye kadar hiç hayvan dokusundan yapılmış bir tel görmedim şimdiye kadar. İyi Peki. konuyu da niye o zaman bu kadar uzardık hakikaten. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim yayınlar günler Sağ sağolun. Valla Bahadır hakikaten bütün şüpheleri üzerine çekti. Ben de bu arada neye sponsor olacağıma karar verdim. Dışı telefondan sonra açıklıyorum hadi. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ayşe'ye Ayşe Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dinliyoruz buyurun. Ben sponsor olsam açısı bizim okula sponsor olurum. <gülüyor> <gülüyor> ama bu sene mezun oluyorum daha yeni yüzüm alazımız oldu. Hangi ya okuldasın ya. sen Ayşe? Ankara Üniversitesi'ndeyim. Ankara. Okay, okay. Daha yeni neyiniz oldu? Yüzme alazımız kapalı yüzme alazımız daha yeni yapıldı. Ah ne güzel ama yüzemeyeceksin tabii. mezun çıkarım. olacağım yani daha şey yeni oluyor yani biz mezun olduktan sonra artık yeni nesil e, oluyoruz. Mezun olarak da yüzersiniz. Ne olacak Mezunları daha itiyorlar mı yüzme alazımızı? Ama ne olacak sen ayarlarsın sonu. Yok artık. Havuz açın o zaman Sırf okula yapmayın her yere yapın havuz. Yok açık havuz için sponsorum, artık laboratuvarlar için sponsorum. Daha zat teknolojik olmasını isterdim laboratuvarlarımızın. Nasıl Eski bir teknoloji tek istiyorsunuz? Bir yani, üstte alt teknolojisini daha iyi olmasını isterdim. İşte kullanılan aletlerin daha iyi olmasını, daha yani daha çok alet olmasını, hani on kişi bir alet düşmemesini, hani yani göl tarifi da daha iyi yet yet yet yetişmemizi isterdim yani. Peki efendim. Evet efendim. Ama iyi kötü mevzu oldunuz. Boş ver ya evet, işte. Biz kaka olduk yani. Nereden be? hangi bölümden mezun oldun? <gülüyor> Biyoloji ise, soy olacağım. Yarın da sunumum var. Hadi ya, ne sunacaksın? Ya işte, e, Boracıklık sistemini sunacağım, hatta tüm okul davet ettim, herhalde sınıfta olacak yani, konser gibi bir şey olacak. Konser gibi <gülüyor> mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ya? ya? Böyle şey, değişik şey, filmler falan koydum böyle. CLT bile çizgi filmim vardı işte, eskiden hani, vücudun Boracıklık kısmını anlatan, hatırlıyor musunuz? Vücudun <gülüyor> neyi kısmını anlatan? Boracıklık sistemi anlatan, böyle Fransızcaydı, böyle hani ak yuvarlar, yuvarlar falan vardı. Hmm. Hatırladınız mı bilmiyorum ama onu koydum böyle. Hiçbir şey yapmadım. Biz tamam. o bölümden mezun olmadığımız şey herhalde, dikkat etmiyor. Şey evet, olabilir işte. Şey Peki yani. iyi şanslar Görüşmek üzere Bu sabate hiç niyetimiz olmadan sosyal sorunlara parmak basmışız ya. Basdık mecbur. Hayvan hakları, okullar. Efendim, neydi? Spor, o? spor, kimler <gülüyor> dedik. Müzik. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Göktefilge. Gök dinliyoruz sizi. Buyurun. Ben sigareti savaşanlara sponsor olmak isterdim. Evet bir tane sakallı adam var. Duman avcıları diye bir şarkı yapmış. Evet ya. sabahleyin izledim televizyonda. Daha düzgün doğru düzgün bir şarkı yazulsun diye mi? Kesinlikle daha doğru düzgün bir şarkı yazılsın Sonra sabahın altısında beşinde değil de hani daha böyle normal saatlerde gösterilsin de insanlara biraz faydalı olsun diye. Çok teşekkür. Gökçeann siz içiyor musunuz sigara? Hayır hiç sevmiyorum. Hiç içmediniz mi? Yok hiç içmedim. Peki mesela bir e, sigara sponsor olmak ister misiniz? Kesinlikle hayır. Hayır. Peki teşekkür. Ederim. Çünkü yani şimdi hem kendilerini zehirliyor insanlar, hem başkalarını zehirliyorlar. Hem de başkalarını zehirliyorlar. Doğru. Peki e, nasıl bir şarkı düşünüyorsunuz mesela Duman Avcıları şarkısı yerine? <gülüyor> Bilmiyorum. Öyle bir şey yok ya ben Aa. sponsor olurum Gerisine karışmam diyor Gökçen Olur mu canım yani biraz da yönlendirici olacak mesela. Sağlam, Sağlıklı oldukken. yaşam uğruna duman, duman avcılarıyız biz. biz Duman duman Mesela oradaki duman atılabilir Mesela en azından Gökçen, bunu söyleyeyim Gökçen diye bağırılabilir orada Ya yok canım adımı bağırmasınlar Ben şöyle yaparım Şimdi madem çok param var sponsor oluyorum hı hı. E O zaman profesyonel insanlar tutarım Çok daha iyi şarkı yaparlar Sezen Aksu mu mesela? Sezen Aksu olur. Nilkare İbrahimgil olur. Bir sürü Jingle, jingle besteliyor ne de olsa. Bir tane de size bestelisi. Parasını yani, neyse veririm diyorsun. Verir tabii ya. Peki çok teşekkür ediyoruz Gökçen'e. Oldu. Görüşmek i̇yi günler. Hoşçakalın. Ben sponsor olacağım şeyi söyleyeyim mi? Söyle. Hayvan ıslahı. Hayvan ıslahı mı? He. Bu deliren hayvanlara yönelik. Hayır canım şey işte böyle getiriyorlar yani ee, domuzluk hayvanlar. He. Ha. Bu şeyler eee slafler Ege Kayacan sponsorluğunda gerçekleştirilmiştir diye. Böyle aygırlar gelecek. O çiftleşmeler Ege Kayserispor orada da bir tane şey. Ne Çiftleşerek o? yarınlara. diye slogan. Yine bir slogan, bir şarkı da lazım ona. Bir de öküz avcılarıyız öküz, <gülüyor> öküz <diye. gülüyor> Bir de tabela gibi bir şey yaptırırsın. Tabii benim önümde olacak her şey. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. Beyefendi bir radyonun sesini kısalım. <gülüyor> <gülüyor> Hemen kıstım. Kimle görüşüyoruz? Ben İlker. İlker Bey hoş geldiniz. Uzman takımındaydım aslında ya. Geçen sene ben bir 6 aydır falan İstanbul'dayım ama. E, ihale uzmanı ben miydim acaba ya sanki? Hangi ihale? Ne diyorsun? Anlamadım. Sen ya. kamu <gülüyor> ihaleleri konusunda uzman olan İlker misin? Ha ha o benim işte galiba ya. Tamam galiba deme o zaman ya. O ya İlker. hafıza evet biraz B12 eksikliğinden kaynaklanıyor zannediyorum. Ama öyle olduğunu <gülüyor> hatırlıyorum. Buyurun tamam. İlker Bey. Şimdi benim sponsorlukla ilgili olarak Projem şudur ee, Biliyorsunuz son günlerde e, Dünya genelinde e, Kabul görmüş bir sırımız var Youtube'da bir numara İşte e, ne bileyim Bir sürü şeyleri var yeni besteleri var Şarkıları var acıdar Ajdar evet geçen gün bir televizyonda <gülüyor> da biraz mağdur etmişler adamı Evet evet ondan bir hafta önce Ben Beyaz'ın şovunda seyrettim Ajdar'ı e, Şahan filan var e, Şöyle bir konu geçti Beyaz dedi ki ee, peki dedi Ajdaş... Ee, sana dedi ayda ne kadar para versek Mesela ayda 10 milyar versek Bu işleri bırakır çekilir misin? Hani elini eteğini çekip tekrar işte mühendis mi o? Makine mühendisi gibi bir şey galiba hı hı. Hani kendi mesleğine döner misin? O da 10 milyar olmaz ama 20 milyar olsa Yaparım filan gibi bir şeyler söylemişti Ben o günden beri işte Şu an projeleri geliştiriyorum Para biriktiriyorum şey yapıyorum <gülüyor> Türkiye'yi acılardan kurtaracağım ben Ama sadece ondan değil bence parayı verdiğin zaman İşini bırakacak pek çok adam var Bence öyle bir vakıf olacak Hı hı. Tespit edeceksiniz Gidecek görüşmeler yapacak Efendim Çok bu işi ne komplice. zaman bu, bu diziyi ne zaman Yayından kaldırıyorsunuz falan gibi Bir de yani İlker şöyle bir şey var Acılara sponsor olduktan sonra Acılar bu işleri bıraktıktan sonra Senin de misyonun tamamlanıyor yani Öyle bir şey olmaz Yani Ger Sürekli Gerçekten. bir şey olması lazım Evet doğru söylüyorsun. O zaman vakıfla ilgili ben düşüncelere devam edeyim. Evet. Ama hani Ajder çok rahatsız ettiği için artık e, tamamı Yani sanki şey gibi oluyor. E, bir yıldırma <gülüyor> politikasına boyun eğmiş gibi oluyorsun. Yani öbür gün Ajder biter. Başkası çıkar. Başka bir şarkıyla yani adeta siz e, haraç dağıtmaya başlayacaksınız sağa sola. Evet ya. Hiç bu açıdan düşünmemiştim. Ya da şöyle ya. olabilir. E, senin gibi düşünenleri toplayabilirsin çevrende. Mesela sen acıları şey yaparken ben de senin yanında olurum. Soner Hıca mesela. Ben de Soner Hıca için <gülüyor> şey çalışırım. Mesela şey böyle olursa... Bir tane kız ıı, neydi ya? Şeyde sunucuydu ondan sonra şarkıcı oldu. Seray Sever. Seray Seray. Mesela. Evet. evet. Ben, bunları... ben de Seray hani... Sever'le ilgilenmeye hazırım. Siz tamam, Söner Önce ve Ajdan Yedin. Ben <gülüyor> Ajdan benim Söner benim. Ben o zaman buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum radyoda orta Evet paraları hazırlıyorsunlar. Evet lütfen. Banka hesap numaramı <gülüyor> da veriyorum. <gülüyor> Biz <gülüyor> radyoda toplarız. Biz de sana şey yaparız. Tamam, onu altın olsun. olarak. Çeyrek altın olarak. Peki teşekkür ederim. <gülüyor> ben teşekkür ederim. Bence bir derneğin mali işlerini altınla yürütmesi çok havalı bir şey. Havalı mı? Hı hı. Şu anda elimizde 150 tane çeyrek altın var ve bunları sosyal konulara yönlendireceğiz diye. En son biliyorsun İmparş şöyle yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Havalı demeseydin geç. <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. Hoş geldiniz hanımefendi. Hoş bulduk. Ben Çisil. Çisil Hanım, sizi. Buyurun. Evet, ben e, şey havaya sponsor olmak istiyorum. Neye? Havaya güneşe falan. Sinan'ım hmm. ne tip ortamlarda buldunuz? <gülüyor> Amacınız ne peki? Ya çok soğuk olunca insan rahatsız oluyor, üzülüyor falan. Acaba elinde yakıt mı yok? Güneşin biraz yardımcı olsak sıcak kalabilir mi falan gibi düşüncelerim var. Hanım, gerçekten bir destekçi şu anda buldunuz kendinize. Özellikle havalar soğuy, karlar yağdığı zaman. Hiç gerek yok değil mi? Yani bunlara karşı nasıl bir, iki bir mücadele düşünüyorsunuz? Doğal gaz mı alacak? Herhalde tuzla mücadele edeceksiniz karar Allah bilmiyorum hani çok param olsa ya da belki moral olarak mı destekleyebiliriz güneşi bilemedim ama hani öyle bir projem var şimdilik ama tabii yardımları bekleyebilirim. Şehirleri alttan ısıtma diye bir şey, kampanya olsa? Ama o zaman da eliniz ne kadar uzanabilir işte. Canım, Onun... Büyük sponsor olduğunu düşün Çisil yani. Şimdi siz güneşe uzanmayı düşünüyordunuz ya. <gülüyor> ben oradan cesaret <gülüyor> bularak şey yaptım ya. Ama şimdi hava gri altlarsız o da olabilir. O da bir fikir. Tabii yani sonuçta sıcak olduğu sürede çok da problem değil aslında. Mesela da. dev pervanelerle bulutları dağıtmak olabilir. <gülüyor> evet, Karan bulutlar geldiği zaman. Olabilir ya da yağmur yağarken güneşin açmasını falan bir şeyler yapabiliriz. Hani o zaman para verince bir de İstediğinizi yaptırabilirsiniz ya. Öyle bir güç de güzel gelebilir diye düşündüm ben. Ama güçten sonra şey olmayasın. Gözün dölmesin. Dün de büyük sorumlulukla geçiriyordu. Güç, güç değildir yani. İşte bilmiyorum artık. Hani bir yardımlaşa bir şey yapılabilirse. Güzel <gülüyor> <Çok> olurdu. <gülüyor> Peki Ticisil. Çok teşekkür ediyorum. ederim. İyi günler. Akşamlar değil. Ama gerçi para olsa. Akşamlar işte <gülüyor> diyebilirdin yani sen. Sobhata <gülüyor> <fiyat gülüyor> yaparsın. Görüşmek üzere. Evet işte böyle hakikaten büyük projeler. Çok büyük amaçı silinde. Bir de yani bu projelerde sponsor olmadığını şey birazcık bilgilenmek lazım. Hani neyi amaçladığımıza dair. Olsun ben heyecan yaratan projeleri seviyorum. Ya öyle işte ne bileyim ona yardım ederim buna yardım değil. Hava durumunu tamamen değiştirecek bir şeyde yoldaş arıyorum kendime diyor Çiz. Heralos. Bir tane buldu bende var yani. Ben Doğru. De tam destek. Günaydın efendim. Günaydın. İyi görüşürüz. Eren, ben. Eren Bey. Eren Bey dinliyor sizi ee, ben bu köşe başlarında 1 milyona çorap satan adamları sponsor olmak istiyorum. Daha fazlaya satsınlar mı daha, Hayır, ucuz daha ucuza satsınlar diye. Çünkü e, ben böyle çok gezen bir insanım ve e, çantada o gereksiz hani e, çorap yığınlarından e, beni kurtaran insanlar. Onun için bunu hatta ücretsiz hale getirmek için yani Türkiye'nin her yerinde mi olsun evet, her yerinde her böyle ana caddenin bir ucunda bir ucunda şey gibi mi yani ya, çöp tenekesi durur ya çöp tenekesinden daha fazla olsunlar hatta yani oradan mesela çorabın <gülüyor> ıslandı tabi hemen, hemen, hemen oradan o zaman yeni... şöyle bir sistem olsa acaba Recycle. bir kutu gibi Ha işte -cycle. Cycle. Alta sen çıkardığını atıyorsun. Aha. Üstten sana yeni veriyor. Yeni veriyor ama sonra onlar hiç kullanılmamış değil. Yıkanıp da koyulmuş çoraplar olsa rahatsız olur musunuz? Vallahi... Mesela sizin e, bir ay önce attığınız çorap Ankara'da e, diyelim Tunalı'daki e, makineyi attınız. İki hafta sonra size ulusla aynı çorap karşınıza çıkıyor. Kabul eder misiniz bunu? Yoksa sıfır mı olsun istiyorsunuz? Sıfır olsa daha iyi olur. Adam zaten yani bir liraya satabiliyor. Demek ki o kadar da şey yapma. Onu başka bir şekilde dönüştürsek, tabi. Yani çorap şeklinde. Geleken olarak. Olabilir. O olabilir. <gülüyor> Veya fabrikaya gider mesela kullanılmış çoraplar, fabrikadan yenileri alır. Çorap fabrikası diye bir şey düşünüyorum ben. Öyle Hadi. bir şey olabilir bir yedi. Ankara'da da çok fazla var mı onlardan her ya? Ya şimdi ben. İstanbul'da Ank daha yoğun gibi de. Yok, ben en çok Ankara ve İzmir'de rastladım. Bu güven park efendim söyleyeyim Ulus çevresi Sihie. <gülüyor> Güzel mi bu çoraplar? Abi tek kullanımlık ve son derece güzel havlu çoraplar var. <gülüyor> Sen de satıyor musun Eren? Öyle bir... Çünkü öyle bir şey hissettim ben. Yok maalesef. Sen de yok ama bolca alıyorsun yani. Tabii böyle tatile falan çıktığım zaman ya da bir arkadaşımda kaldığımda ertesi gün böyle bir e, şeye, husumete sebebiyet vermemek için hemen alıp eşkisine iç atıyorum. Peki tebrik Vallahi, ediyoruz bravo. sizi. Prens gibi yaşıyorsunuz yani tabii, tabii. Eren Bey. Tebrikler görüşmek <gülüyor> üzere. Görüşmek üzere. Benim ilk öğrendiğim şeydi o. Prens Charles bir çorabı bir daha giymezmiş. Hadi ya. Tabi o zamanlar ülkemizde bir milyonluk çorap yok. Çok büyük bir şey gibi, gibi görüyordu da. Yani prenslik dediğin şey bence çorap değil. Don olması lazım. Doğru. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Savaş. Savaş Bey dinliyoruz sizi. Ee, ben o türekim abi otobüsleri sponsor olmak isterdim. Ringlere mi? Linklere değil şehir servislerine. Şehir servisleri, servisleri dediğimiz şey mi? Hayır eskiden mavi otobüsler vardı. Sonra kaldırıldılar. He. Onları sponsor olmak isterdim. İçimde yara duruyor çünkü benim. Savaş. Niye siz geldiğinizde şey miydi? Yok ben o yüzden miydi? atıldım okuldan da ondan. O yüzden mi? <gülüyor> Niye, <gülüyor> otobüs <gülüyor> mü kullandın? Hayır onlar için eylem yapmıştık ondan sonra atıldık. Ha siz devam etmeye çalışıyorsunuz. <gülüyor> evet değil mi? Geçmiş hesapları ortaya çıkıcağına <gülüyor> <gülüyor> şey yapıyorum, kese çıkıyorum. Peki. O, otobüslerin yanında böyle hani belediye Başkanlarının resimleri oluyor. Onun gibi senin resmin olsa çok havalı olurdu. Vallahi yok bir olmasın o. Savay sizi evinize kadar götürüyor gibi. <gülüyor> değil mi? Peki Ama mesela yok, veya sizi evinize kadar bırakayım diye. <gülüyor> diye. Nasıl? Sizi evinize kadar bırakayım diye otobüslerin yanında. Nasıl? <gülüyor> böyle mi? Hazır, Şöyle bir, böyle bir fotoğraf. Peki, Savaş yani bu şey sponsor olduktan sonra sana bir tane verilse bu otobüslerden alır mısın? Mesela evin önünde falan çeker misin, uğraşır mısın onunla? Park sana... yok evin önünde yeterli zaten. Uğraşmam diyorsun. <gülüyor> hatıra falan olur. Hani bir derin de bir hatırası var anladım. Şöyle bir tane maket <gülüyor> verseler güzel olur ama. Maket, <gülüyor> maket otobüsler. Değil mi? Peki efendim. Çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> Görüşmek üzere. Onu verirler herhalde canım çünkü bizim de en son sponsorumuz bizim maketlerimizi istemiş. Nasıl maketlerimizi istemiş? Böyle 3 tane işte üçümüzün küçük maketlerini istemiş. Haberin yok mu ondan? Hayır. Biz de yaptırıyoruz sadece olarak yapılıyor yani. Parasını verdik bu adamların maketini istiyoruz. diyoruz diye. Vudu büyüsü falan mı yapacaklar acaba bize ne yapacaklar bilmiyorum ki. Kötü işte ya ne oldu bitti. Sevgili dinleyiciler neye sponsor olursunuz diye soruyoruz. Telefonumuz 210 30 30. Marathon Transfer'ın bu geceki konserine davetiyeler veriyoruz. Şu dakikaya kadar neler geldi Oktay Demirci. Şimdi efendim sondan başlayalım. 32 otobüs dedi Savaş. Eren köşe başındaki çorapçı dedi. Çorapçıların sayısını arttırmak amacıymış Hayatını kolaylaştırıyor adamı Eren bak hepimizin hayatını kendisi, kolaylaştırıyor. Kendisi için düşünüyor. Yani, yani öyle, bile ama şimdi bir, bir şey. Sponsor mantıklı. olduğun zaman neyle anılacağını da aslında e, belirlemiş oluyorsun. Yani ayaklar akla gelecek Eren deyince. Çorapçı Eren. Çorapçı olsun. Eren değil, ayak Eren. Doğru. Mesela yani bugün ayaklarımız kokmuyorsa Eren sayesinde diyecek veya insanlar. yakın arkadaşlarımız arasında böyle aramızda bir husumet yaşanmıyorsa Eren sayesinde Çünkü adamın da derdi o en son onu Doğru. söyledi yani. Ondan sonra havaya güneşe müdahale etmek isteyen Çisil var. Çisil var, Gerçekten evet. Gerçekten büyük bir proje. Belki başka bir şeyde de değerlendirebilir Çisil parasını. <gülüyor> Mesela... <gülüyor> Çok yumuşak söyledin. Evet, evet uyuşturucuyla mücadele falan gibi. Evet doğru. Ondan sonra istemiyen sanatçılara karşı mesela Mücademi. İlker diyor bir bakıfla istemeyen şarkıcıları istemiyoruz biz diye. Ondan sonra ben gibi... onun sloganlarının da hazırlıyor Yani ben bütün bu kampanyalarda olması lazım e, halkla ilişkiler kısmını üstlenmek istiyorum. Mesela e, neydi o şeyin sanatçıların istemeyen sanatçıların ortadan kaldırılmasında sloganım hazır. Bu kulaklar bizim. Bir tane küçük çocuk avuçlarında kulaklar. Ya. Çok güzel bir slogan bence. Günaydın efendim. Alo günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Doktor Müfit Günel. Merhabalar. Daha önce Müfit. de bir, önce de bir e, AVT için aramıştım. Şarkı söylemiştim hatırlıyoruz. Hatırlıyoruz sizi canım. Hem de kaç tane <gülüyor> dinleyicimizle birlikte söylemişsiniz. Evet güzel bir şey. Ben e, şöyle bir şey aklıma geldi. E, zaman zaman şarkı söylemeye para kazanma ihtiyacı duyuyor. Banu Alkan'a. ...sponsor olmak nasıl olurdu acaba diye düşünüyorum. O zaman sen ilkene katılacaksın. <gülüyor> <gülüyor> yani çünkü o çatıyı İlker kurdu. Ama o İlker susturmak için... <gülüyor> ben oraya şey kaçırdım o zaman. Sen Olmuşlar sust... mıydı sponsor? Sen... Hayır, hayır Susturmak için mi? Bana bakan <gülüyor> şarkı söylememesi ya, için. Tabii o, o şeyden kurtarmak lazım. Yani şarkı söyleme zorunda kalmasın. Ee, o dertten kurtarmak lazım. Onun için biraz da düşündüm. Yoksa Siz başka şey yok şey, yani. zeytinyağı falan alayım. Bir paket. <gülüyor> Ev'e götürelim öyle bir kışlık ihtiyacını falan. Evet, evet tabii. Tamam, şey tamam, de yapılabilir masumale, aslında. Masumale uzun, uzun bir prodüksiyon süreciyle evet. yıllar boyunca stüdyoda da tutulabilir. <gülüyor> dur dur yeni bir beste gel, düzenlemesini değiştireceğiz. Bağlantı için bir daha okuman lazım falan evet, diye. Evet, evet evet. Öyle değişebilir bazen. E, hazırlık aşamasında falan diye. Belki çok teşekkürler evet, görüşmek üzere. O zaman aynı şey bak Müfit için de geçerliyse sen de mi söylediğin bir çocuk ellerinde kulaklar ve çocukların kulak kulağı yok anladım kızlar çocuğun kulakları yok değil mi? Evet çünkü saçma Doğru. oluyor. Kulaklar yani... yerine photoshop'la yanlar çatlak çatlak konuş. Evet. Şimdi temanın bazı afişlerini düşünüyorum. <gülüyor> <da>. <gülüyor> çünkü yani eğer kulakları olursa çocuğun hani gönül ister ki herkesin kulağı olsun. Ama e, olursa bir saçma oluyor. İnde tuttu o zaman çocuk manyak gibi bir evet, şey. Jani kulaklarını kesmiş de getirmiş gibi oluyor. Olmaz o zaman. Böyle bir aynı çatı altında toplayabiliriz. Alo Merhaba. Alo. Merhaba efendim. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Ee, ben Özlem Akarsu. Buyurun Özlem'i. Dinliyoruz sizi de. Ee, şimdi benim şöyle bir teklifim olacak. Sponsorluktan ziyade e, genelde hani Avrupa'da yapılan bir uygulama vardı. E, Askıda Kahve. Askı'da bir kahve, kahve. içiyorsunuz. Hı -hı. Kahvenin parasını verip çıkıyorsunuz. O Kişisel yapıldı de Türkiye'de benzer, de. Askıda Ekmek uygulaması yapıldı. Hı -hı. Ben Askıda Bira teklifimde bulunacağım. Yani özellikle, gittiğiniz yerlerde özellikle öğrenci bardarında çünkü parası kalmadığı için çok önemli fırsatları kaçıran bir sürü genç insan olduğunu düşünüyorum oralarda. Ne tip fırsatlar efendim? Daha iyi bir yani eğitim ben... fırsatı mı yoksa manetaya sarkma fırsatı mı? <gülüyor> Hayır gibi. aşk, aşk fırsatı. Siz böyle bir şeyden muzdarip mi oldunuz Özlem Hanım? çocuk size bira ısmarlayamadığı için... <gülüyor> uzaklaştınız keşke ısmarlasaydı şimdi belki evlenirdim olur mu tabii ki yani. hayır <gülüyor> ama bazen görüyorum geçtiğimiz gün eşimle birlikte gece bir öğrenci görmüştük sarısı olmadığı için <gülüyor> yani diyor ki Ege Özlem eşimle birlikte geziyorum Ege diyor ben anladım canım şeyi yani kendisi, kendisi için istemediğini anladım yani o sözden mi? Siz diyorsunuz ki o fakir öğrenci askıdan biraları alıp masum bir genç kızı sarhoş edip kötü emellerine alet. <gülüyor> bunu mu diyorsunuz yani Özlem? Bu Hayır bunu? tabii ki bunu demiyorum. Onun askıda Hayır, ilaç olsun. Bittiği için o masada oturamayan ben gençten bahsediyoruz. <gülüyor> yani askıda bir uygulaması güzel bir uygulama. Ben... Dört tane biliyorsan bira ya da üç tane diye de benim kadar içebilmez diye düşünüyorum. Peki efendim. Ondan sonra Peki, mesela Çok ilk Özellikle ilkokulların önüne açalım. <gülüyor> Bunun çocuklar çünkü <gülüyor> okul harçlıkları ne kadarken ancak kooperatiften canım, gazoz alacak Yazık abi. çocuğa yazık yani. Ama çıkıp orada <gülüyor> askı "Askıda askıda bira var mı amca?" diyerek. Abi niye böyle şey denliyorsun ya? Ney? <gülüyor> bir restorana gittiğinde garsonlara falan amca falan demiyorsun. Amca mı? He Amca bize birer şey diyecek. Hani sonuçta garson da olsa o bir yaş olarak amca yaşında oluyor. Küçük olursa sende kardeş dersin. Karde labebe diyebilirsin. La mesela. Labebe de diyebilirsiniz. Ee, evet. Arkadaşlar size iyi yayınlar diliyorum. Ben de <gülüyor> geldim <Mesain> başlamak <gülüyor> üzere. Kolay gelsin sana. Kolay gelsin. Özlem'in mesaisi bakayım. başladıysa bizim de program askı, bitmek üzere Askıda evet doğru. Askıda bir ay ile bitirdik programımızı. Oktay Bey talihliyi açıklayınız. Drrr. İlker İlker Bey ne demişti bize İlker Bey? İlker bir çatıda toplamıştı istenmeyen sanatçıları. Günaydın. Günay ay aydın dün dün günay ay ay aydın